Semra Cerit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nden 2012'de Rio Rio'da yapılmış ilk zirvenin 20. yıl dönümü münasebetiyle tekrar gündeme geldiğinden bahsetmiştik. Geçen hafta ama zamanımız kalmamıştı 15 gün önceki programda. isterseniz onunla biraz devam edelim. Evet e, yeni bir dünya zirvesi sürdürülebilir kalkınma zirvesi e, yapılması dünyanın gündeminde e, yeniden. E, fakat ona geçmeden önce kısaca e, Kopenhag uzlaşmasının son durumunu bir iki cümleyle öneririm. Lütfen evet. Isterseniz. E, bu 31 Ocak günü. E, Son e, Kopenhag uzlaşmasına, ülkelerin desteklerine, e, katılma niyetlerini e, göndermek için son tarihti. E, bu, ve bizim programımızdan sonra bu e, tarih geçti. E, önemli sayıda ülke, e, Kopenhag zirvesinde olan sözleşmenin protokolü tarafı olan ülke e, uzlaşmaya desteklerini gönderdiler. Bu ülkelerin arasında Türkiye yok. E, ek bir ülkesi olmalı. E, olan bir taraf olarak Türkiye şeyini göndermedi, niyet dargesini göndermedi Kopenhagutlaşması için. Aslında bu yönde çalışmaların başladığını biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı da Türkiye'nin bu yönde bir hazırlık içinde olduğunu belirtmişti hatırlarsınız. Fakat maalesef 31 Ocağa kadar böyle bir gelişme olmadı. Yalnızca Türkiye'nin desteğini sunması açısından değil, bu gönderilen belgeler, ülkelerin niyet belgelerinin içerdiği hedeflere bakıldığında da uzlaşmanın olası yeni anlaşmanın içermesi gereken hedef açısından oldukça geride kaldığını görüyoruz. Yani bu salımların %50 azaltılması 2050'ye kadar ve 2020'ye kadar da %45 Gelişmiş ülkeler tarafından azaltılması hedefine yaklaşamadığını görüyoruz. Aslında birçok ülkenin göndermiş olduğu belgedeki hedeflere bakıldığında, konferans öncesinde zaten ilan etmiş oldukları gönüllü hedefleri yeniden toparlayarak aslında Sözleşme Sekreterliği'ne gönderdikleri çıkıyor ortaya. Yani var olan hedeften öteye geçen, o hedefi yenileyen, ilerleten bir taraf yok bu şeylerin içinde niyet belgesini gönderen ülkelerin içerisinde 55 tane ülkenin toplam olarak bu türden bir belge gönderdiğini görüyoruz. Bu anlamda görüşmelerin devam etmesi açısından önemli bir adım. Ülkelerin niyetlerini ortaya koymaları bu uzlaşmaya. Fakat sonuç açısından bakıldığında değişen bir şey olmadığı görülüyor iklim cephesinde son bir aylık süre içerisinde. Evet. Zaten bence bu konuda e, hedef hükümetlerin e, ortaya koydukları hedef ve e, ulaşmak istedikleri noktalar konusunda ne kadar rakam verirlerse versinler. Esas itibariyle fosil yakıtların özellikle kömürün e, durdurulmasına ilişkin bir e, bir şey çıkmadığı sürece inandırıcı olmaları da bir hayli zor gibi gözüküyor. Ha, haklısınız. Fakat kömürün yerine alternatifler kendilerine piyasa bulmaya çalışıyorlar. İşte nükleer enerjinin geri dönme yönünde çabaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte başkanın yaptığı konuşma daha sonra açık, daha açıklamaları nükleer enerjiye büyük bir yatırım büyük bir kaynak ayrılacağı yatırım için kaynak ayrılacağı yönünde endişe verici gelişmeler bunlar tabii aynı zamanda oradan belki şey olarak cesaret olarak Amerika'nın Amerikan şirketlerinin Türkiye'de nükleer enerji konusunda yatırım yapma istekliliği olduğu anlaşılıyor hafta sonu gördüğümüz haberlerden. Kömür, kömürün alternatifinin nükleer olmadığını bir kere daha söyleyerek Rio Konferansı'na geçelim isterseniz. Evet. Aslında önemli bir yıl dönümüne denk gelecek 2012 yılı. Yalnızca Rio zirvesinin 1992'deki zirvenin 20. yıl dönümü değil, daha da geriye giderek Stockholm Konferansı'nın, yani ilk Dünya Çevre Konferansı'nın 1972'de yapılan 40. yıl dönümü olacak 2012. Daha yakına geldiğimizde de 2002 yılında toplanan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, UNESCO'da yapılan, onun da 10. yıl dönümü olacak. Dolayısıyla 40 yıllık bir süreçte dünyanın nereden nereye geldiğini çevre ve kalkınma konusunda sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak bu hedefi yerleşik bir siyasal değer ve yönlendirici ilke haline getirmek konusunda nereden nereye geldiğini görmek açısından önemli bir fırsat olabilir. Bu Yeni Dünya Zirvesi, 2012'deki Dünya Zirvesi ya da Rio'daki adlandırmayı kullanarak yağ yüzü zirvesi. Bu karar aslında hani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık ayının ortalarına doğru aldı bu kararı. 2009 yılının Aralık ayının ortalarına doğru. Daha önce yapılmış olan başvurular vardı bu konuda. Bu şeyleri başvuruların değerlendirilmesi sonucunda çıktı böyle bir karar. İşte 2007 yılında Brezilya Devlet Başkanı Lula. 2012'de bir konferans yapılmasını ve Brezilya'nın yine bu konferansa ev sahipliği yapmasını Rio zirvesinden yola çıkarak, esinlenerek önermişti. Daha sonra da G77 yani gelişmekte olan ülkeler grubu böyle bir öneri verdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 2012'de böyle bir zirve toplanması yönünde. Bu, bu girişimlerin değerlendirilmesi sonucunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da böyle bir karar aldı. Evet 1992'deki bu Rio'daki konferansın düzenlendiği dönemdeki ortam bir hayli bugünkünden 20 yıl öncekinden epey farklıydı değil mi? Evet çok farklıydı. Zaten bu konferansla ilgili 2012 konferansıyla ile ilgili başlayacak kaygılardan bir tanesi bu. Hani bu doğru bir zamanlama bu. Hani o Rio ruhu denilen şey 2012'de sizin tam da belirttiğiniz gibi zamanlamanın da ürünüydü bir ölçüde. Hani dünya belki böyle bir konferansa hazırdı. Siyasi olarak bir irade söz konusuydu ortada. Zaten o irade özellikle sihir toplum örgütlerinin katkısıyla o hazırlık süreci sonucunda YÖ Zirvesi'nin bugün hala temel belgeler olarak kabul ettiğimiz sonuçların ortaya çıkmasına yol açtı. Hani çok sayıda bağlayıcı, ve yol gösterici belge ürettiriyor konferansı. Bunların başında da gündem 21 geliyor. 21. yüzyılın eylem programı olarak adlandırılan belge. Hala daha onun ötesine geçebilmiş değil dünya. yani 2002'deki Johannesburg zirvesi de şey yapamadı, onu öteye götüremedi gündem 21'i. Dolayısıyla zamanlama önemli bir şey. Öge böyle bir zirve toplanması açısından zaten şeyde bakıldığında bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun konferans toplamak üzere e, almış olduğu kararda da Rio Ruh'una referans var hep. Yani o ruhun yeniden yakalanması ve o çerçevede bu konferansın hazırlıklarının yürütülmesi yönünde bir şey var. Evet, e, e, işte, işte ben de var. tamamen spesifik olarak onu sormaya çalışmıştım size. Yani o o dönemdeki zamanın ruhunu bir daha eee tekrar e, hayata geçirmek, canlandırmak mümkün mü? E, bu gibi şeylerde tabii ikinci bir e, denemede Fars'a dönüşmesi ihtimali de e, yok değil. Doğrusu hafife alınacak bir şey yani Marx'ın bir e, tabirini kullanacak olursak galiba 18 Brümer'de söyledi <gülüyor> yani bu çok e, trajik bir <gülüyor> dramatik bir şey olarak ele alınan bir kavramken şimdi sulandırılması ihtimali de olabilir tehlikesi de taşıyor belki. Ne? Evet öyle bir tehlike bu sürece içkin öyle görünüyor ben de öyle hissediyorum. Şeye bakıldığında devletlerin bu yöndeki istekliliğine hazırlığına bakıldığında bu yönde işaretler görüyoruz maalesef. Hani bir genel kabul görmüş olması hiç oylama bile yap, yapılmadan bu kararın kabul edilmiş olması şeyi ortaya koysa bile desteği genel bir desteği ortaya koysa bile birçok devletin aslında hani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu yöndeki görüşlerini sorduğunda verdikleri yanıtlarda 2012'nin uygun bir tarih olup olmadığı böyle bir konferansın yapılmasının gerekli olup olmadığının sorgulandığını görüyoruz hatta hani 2015'te bir daha genel bir değerlendirme konferansı var gündemde. Hani o yapılacakken niye böyle bir konferans yapılıyor diye soranlar da var. İşte Türkiye'de yapılsın böyle bir konferans ama gündemi iyi belirlensin diye bir öneri görüş sunmuş Birleşmiş Milletlere. Bu tehlike gerçekten önemli. Hani ciddi alınması gereken bir şey. Rio ruhunu daha öteye götürmek gibi bir amaçla yola çıkılmışken o ruhun da ortadan kaybolmasına yol açacak. Hani Rio'nun başarımlarını da belki anlamsız kılacak bir şey olması Bir, bir süreçten geçilmesi ya da sonuçların öyle bir sonuç yaratması tehlikesi var gerçekten. Burada da galiba büyük bir görev şeye düşüyor o ortaklara, devletler dışındaki öteki ortaklara düşüyor. İşte Stakeholder Forum var, ortaklar forumu Birleşmiş Milletler sürecinde özellikle bu sürdürülebilir kalkınma politikaları bağlamında sürece katılan. Onlar da büyük bir çaba harcamışlardı. 2012'de böyle bir konferans yapılması yönünde. Konferansın içeriğinin gündeminin belirlenmesi konusunda da önemli katkıları var. Bunun belki biraz daha yaygınlaştırılarak kapsamlı hale getirilerek Devletlerin belirlediği bir gündemden daha fazla sivil aktörlerin belirlediği bir gündemle konferansın gerçekleşmesi yani gündeminin toplumlar tarafından şekillendirilmesi yönünde bir küresel hareket hareketin devreye girmesi bu başarısızlığı olası başarısızlık tehlikesini ortadan kaldırmak yönünde işlevsel olabilir bu yıldan itibaren 2012 yılın, 2010'dan itibaren bir hazırlık süreci yaşanacak. Bu alınan karara göre iki yıllık yaklaşık 2 yıl sürecek bu konferansın hazırlıkları uluslararası düzeyde. Birleşmiş Milletler düzleminde ve bölgesel olarak da çeşitli Birleşmiş Milletler bölgeleri bağlamında da sürecek hazırlıklar. Bu sivil aktörlerin sivil toplumun mutlaka bu hazırlık sürecinin içerisinde daha aktif bir şekilde daha belirleyici, yönlendirici bir şekilde Katılmaları belki e, e, anlamlı ve yararlı olacaktır. E, şey başlıyor, yeri gelmişken onu da söyleyelim. Mayıs'ta e, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu var Birleşmiş Milletler'in. Bu Riyoz sonucunda kurulmuş olan Birleşmiş Milletler örgütlenmelerinden bir tanesi. E, gündem 21'in uygulanmasını izlemek, e, denetlemek ve yönlendirmek, e, devletlerin e, gündem 21 hedeflerine bağlı kalmalarını, sağlamak üzere oluşturulmuş olan bir kurum bu. Konferansın da hazırlık sürecini bu komisyon yerine getirecek. Yani bir hazırlık komitesi olarak çalışmaya başlayacak Mayıs'tan itibaren. Dolayısıyla hani Birleşmiş Milletler'e akredite olan sivil toplum örgütleri bu sürecin içinde yer alabilecekler. Belki Türkiye'deki STK'ları da bunu bu tarihte duyurmak yararlı olabilir. Yani daha fazla ee, Ekonomik sosyal e, Konseyine Birleşmiş Milletler'in agresite olmak yönünde e, çaba harcamak, bu sürecin içine daha aktif katılmak yönünde e, yararlı olabilir. Şeye baktığımızda hani ne yapacak bu konferans diye e, bu alınan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı çerçevesinde baktığımızda bir e, yenileme ve gözden geçirme konferansı olduğu görülüyor bunun. Yenileme, sürdürülebilir kalkınma kavramına siyasi bağlılığın yenilenmesi, daha doğrusu ilginç bir ifade var. Bunu güvenceye almak, bu siyasi bağlılığı zayıfladığının farkında olarak böyle bir şekilde ifade edilmiş belki de kararda. Bunun ardından da şimdiye kadar ki belgelerin uygulanmasını ve o süreçteki ilerlemeyi değerlendirmek, Gündem 21 başta olmak üzere, 1992'de kabul edilmiş olan Gündem 21 belgesi. Onun ardından Rio Artı New York'ta kabul edilen bir e, sürdürülebilir kalkınma, Gündem 21'in uygulanması programı var. Arkasından da 2002'de UNFB uygulama planı var. İşte bu planların, e, belgelerin ne ölçüde uygulandığını, uygulamada ne gibi boşlukların kaldığını tespit etmek ve bunları doldurmak için yapılması gerekenler e, ele alınacak konferansta. Fakat bunlara ek olarak 3 tane önemli başlık daha öneriyor bu karar konferansın gündeminde yer almak üzere. Bunlardan bir tanesi yoksulluğun ortadan kaldırılması. İşte bin yıl kalkınma hedefleri bağlamında dünyanın önündeki en önemli güçlüklerden bir tanesi bu. Evet ve bin yıl kalkınma hedefleri diye işte 2000'de milenyum hedefleri diye adlandırılan bu toplantıdan maalesef sos çıktı diyebiliriz sanıyorum. Yani yarıdan geçen 10 yıl içinde çok hedeflerin hemen hemen herhangi birine ulaşılamayacağı hatta ulaşılmak şöyle dursun. Yanından bile yanına bile yaklaşılamayacağı ortaya çıktığı için bu böyle bir zorluk da var yani. Evet. Biyolojik çeşitliliği konuşmuştuk geçen haftalarda. Evet. Yani o hedef yakınında bile değil dünya suya erişim temiz su kaynaklarına erişim konusundaki hedef maalesef daha da kötüye gidiyor yani iklim değişikliğinin de artıran etkisiyle yani o hedef de gerçekleşemiyor um, yoksulluk hedefi özellikle bu gıda fiyatlarının yükselmesi işte biyo yakıtlarının da uh, devreye girmesiyle um, açlık hedefi de maalesef tutturlamıyor i̇şte kadınların siyasal temsili artırılması, okullaşmasının artırılması hedefi Türkiye açısından bakıldığında hani özellikle Türkiye açısından baktığımızda e, ilerleme yerine gerileme olduğunu görüyoruz. E, İnsani Kalkınma Endeksinde son sıraları paylaşıyor Türkiye. Oradan öteye e, geçemiyor. Başka ülkelerde de bu şekilde. Bin yıl kalkınma hedefleri gerçekten e, siyasal sözlerin yerine getirilmemesinin örneği olarak duruyor karşımızda. Bu nedenle de belki hani bu zirvenin gündeminde bir, özel bir yer tutmaları e, gerekecek e, bu hedeflerin. Yoksulluk kavramının, e, yoksulluk olgusunun sürdürülebilir, sürdürülebilirlik bağlamında tartışılması e, gerekli e, görülüyor. E, öteki e, bir gündem maddesi sürdürülebilirlik için kurumsallaşma iki tane belli başlı yapı var Birleşmiş Milletler'in içinde sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda şekillenmiş olan Stockholm Konferansı 1972'de kurmuş olduğu Birleşmiş Milletler Çevre Programı, ve Rio Konferansı sonrasında kurulan Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu. Her iki kurumunda sınırlılıkları söz konusu. Hani UNEP'in Öteki Birleşmiş Milletler örgütleri gibi bir yapıya, bütçeye e, ve kurumsal kapasiteye sahip olmaması ve daha zayıf bir kurumsal yapı e, sunması e, özellikle önemli bir e, sorun teşkil ediyor bu bağlamda. Birçok ülkenin önerileri var. Dünya Çevre Örgütü kurulması e, şeklinde, hani bu Dünya Ticaret Örgütü'ne e, benzerlik e, kurularak böyle bir adlandırma da tercih ediliyor. Daha fazla yetkiye, daha fazla kaynağa, denetim e, yetkilerine sahip olacak bir örgüt olması öngörülüyor bu Dünya Çevre Örgütü'nün. E, Almanya ve, ve Fransa yani büyük savunucuları böyle bir örgüt kurulmasının gelişmekte olan ülkeler kaygı duyuyorlar böyle bir girişimden gelişmiş ülkelerin denetimine geçmesinden korkuyorlar yine. Dolayısıyla belki hani bu kurumsal sürdürülebilirlik için kurumsallaşma başlığı altında böyle bir kurumsal yapının tartışılması gündeme gelir bu süreç içerisinde. Üçüncü gündem maddesi, önerilen gündem maddesi de bence bu daha ilginç. Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil ekonomi. Evet bu da çok uzun zamandan beri hep gündeme alınması beklenen ama bir türlü üzerinde yeterince durulamayan konulardan biri. Evet, Birleşmiş Milletler önemli bir savunuculuk yapıyor bu konuda. Yani kavram da zaten büyük ölçüde Birleşmiş Milletler kaynaklı olduğu söylenebilir. G8'ün da gündeme aldığını biliyoruz ama daha fazla fikir sahibinin Birleşmiş, Birleşmiş Milletler olduğunu söylemek mümkün. Bu yeni küresel yeşil anlaşma önerisi de vardı. 2007'den bu yana biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in. Özellikle de 2008'de pardon 2009'daki Mali Küresel Mali Küres sırasında e, ekonominin yeşil yatırımlarla, yeşil işlerle, yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım yapılarak e, kurtarılması yönünde hani zamanlama açısından da denk gelmiş bir şey vardı. E, kahramsallaştırma e, ve dünyanın gündeminde tutma çabası vardı Birleşmiş Milletler tarafından ya Bu kavramın şeyin içine girmiş olması, sürdürülebilir kalkınma zirvesinin gündemine girmiş olması önemli diye düşünüyorum. Yalnızca devletler, yalnızca zengin ülkeler tarafından hani G8 platformlarında tartışıldığı gibi sınırlı bir şekilde yalnızca ekonomiyi kurtarmak, yalnızca piyasalar odaklı bir yeşil ekonomi tanımından ziyade daha toplumların olmuş, toplumların sahiplendiği bir yeşil ekonomi kavramının sertsulmasına fırsat verebilir. Böyle bir gündem maddesinin olması konferansın gündeminde, hani özellikle yerel toplulukların, kadınların, gençlerin ve çok sayıda farklı öteki ilgi gruplarının yer aldığı bir süreç olduğunu düşündüğümüzde hani kavramın içinin gerçekten anlamlı bir şekilde doldurulması, dünyanın sorunlarını yansıtacak bir şekilde ele alınması ve hani konferansın çıktılarını da bu yönde şekillendirmesi açısından yararlı bir şey olabilir. Süreç olabilir bu. Evet, yani bunu tabii zaman yaklaştıkça daha da etraflıca durum değerlendirmesine tabi tutmamız mümkün olabilir. Bir de programı bitirmeden yerel yönetimlerin görevleri konusunda siz şeyden, Avrupa Konseyi'nden bahsetmiştiniz. Biraz birkaç cümleyle de ona girelim mi? Evet. Arapa Konseyi iklim değişikliği bağlamında dünyada olduğu gibi tabii Türkiye'de de çok fazla hani öne çıkmayan, hakkında konuşulmayan bir örgüt. Avrupa Birliği iklim değişikliği politikaları tartışılırken özellikle de yerel yönetimlerin iklim değişikliği politikalarındaki rolü açısından bakıldığında Avrupa Birliği daha ağırlıklı bir yer işgal ediyor. Yani referans noktası oluşturuyor. Fakat bence gözden kaçırılmaması gereken önemli bir süreçte Avrupa Konseyi bağlamında işliyor. Evet. Özellikle yerel yönetimlerin iklim değişikliği politikaları içinde hem küresel düzlemde olduğu gibi kendi şehirlerinde uygulayacakları politikalar açısından yönlendiricilik rolü üstlenmiş durumda Konsey. Yani 1993'ten beri aslında bu yönde çabaları var. Hani Özellikle bakmamız gereken yer bu bağlamda Avrupa Konseyi'nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi. Yani Türkiye'den de yerel yönetimlerin, belediyelerin ve ileride idarelerinin katılımcı olduğu bir kongre. Türkiye'de özellikle yerel yönetimler özellik şartı dolayısıyla biliniyor. Ayrıca tabii 1992'de kabul etmiş olduğu Avrupa kentsel şartı dolayısıyla Kentsel hakları tanımlanması konusundaki bir belge olarak e, ortaya çıkardığı, ...Arfa Kentsel Şartı ile biliniyor yerel yönetimler ve yerel ve bölgesel yönetimler Kongresi. Evet, bu bir çeşit deklarasyon gibi yani şart derken karta yani bir çeşit e, ilkeleri içeren bir belgeden bahsediyoruz. Evet, bir yani sözleşme ile taşımıyor bu, daha fazla e, yönlendirici nitelikte bir belge. Fakat hani normatif bir değeri var bu belgenin daha fazla hani kent yaşamına ve insan haklarının kentte gerçekleştirilmesine ilişkin olarak kriterler, kriterler, hani normlar ve bakış açıları hmm. ortaya koyuyor. Bu anlamda önemli bir ağırlığı ve etkisi var. Yani Türkiye'de de etkili olduğunu söyleyebiliriz bir ölçüde. Şimdi yerel yönetimler, yerel ve bölgesel yönetimler Kongo, istediğimiz gibi 1993'ten beri yerel yönetimlerin e, ozon tabakasının korunması ve iklim değişikliği konusunda daha aktif roller alması yönünde çabaları e, var ve bu çaba özellikle 2005'ten bu yana artarak e, devam ediyor. Ayşe, i̇şte çok sayıda kararı söz konusu e, son yıllarda, e, konferanslar düzenliyor, toplantılar yapıyor, raporlar yayınlıyor. Aldığı kararlarla da yerel yönetimler açısından hem cesaretlendirici ve güçlendirici hem de yönlendirici olmaya çalışıyor. 2007'de ilk olarak hani kapsamlı bir kararı aldığını görüyoruz şeyin, kongrenin. Yerel yönetimlerin özellikle mitigasyon, iklim değişikliğinin azaltılması, politikalarına katılması konusunda. Arkasından 2009'da, 2008'de daha ağırlıklı olarak... Adaptasyon, iklim değişikliği etkilerine uyum konusunda gene yerel yönetimlerin rollerine ilişkin bir şey var, karar var. 2009'da çeşitli kararlar söz konusu. Genel olarak baktığımızda zamanımız kalmadığı için kararların içeriğini çok ayrıntılı olarak ele alamıyoruz. Fakat oldukça kapsamlı bir bakış açısına sahip olarak bu kararların üretildiğini, yani kongrenin iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının bu kapsamlı bakış açısı tarafından şekillendiğini görüyoruz. Öncelikle ulusal devletlere çağrılarda bulunuyor. Hem ulusal düzeydeki politikalarda hem uluslararası işte, iklim diplomasisi bağlamında yerel yönetimlerin daha fazla katılmasını sağlamak, onlara daha fazla rol verilmesini sağlamalarını istiyor. Böyle bir çağrıda bulunuyor. Fakat daha da önemlisi bence işte insan hakları bağlamında Adalet eşitlik bağlamında, iklim değişikliği kaynaklı, göç gibi sorunlar bağlamında ele alınması çağrısında bulunuyor bu sorunun yerel düzeyde. Ve yerel yönetimlerin ulusal, uluslararası politikalara katılımında da bu, bu sorunların ekseninde, bu kaygıların ekseninde gerçekleşmesini istiyor. Şöyle bir çağrısı var örneğin 2009'da almış olduğu son kararında. Kyoto'nun yerini alacak olan yeni uluslararası anlaşmanın mutlaka iklim değişikliğinin insan hakları üzerindeki etkisi, insan haklarının kullanım üzerindeki olumsuz etkilerinin de dikkate alınmasını, içecek şekilde yazılmasını istiyor. Bunu hani devletlerin gönderdikleri önerilerde de bulamadığımız bu güçlü ifade aslında yerel yönetimler tarafından savunmuyor olması bence anlamlı bir şey, bir tutum Yani Şimdi evet, evet. Arifa Konseyi Parlamenterler Asamblesi de Kongrenin bu girişimlerini destekliyor. Onun da aldığı bazı kararlar var bu konuda iklim değişikliği konusunda ee, ve Bakanlar Komitesi'nin de komitesine yönelik de bazı önerileri var. Ee, parlamenterler Asamblesi de gene iklim değişikliğinin insan hakları bağlamında değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor ee, ve ilginç önerilerden bir tanesi hani çok tartılan bir gelişme sağlanamamış şeylerden konulardan bir tanesi. Asamble bir ek protokol yapılması Arka i̇nsan Hakları Sözleşmesi'ne bir ek protokol yapılarak çevre hakkının düzenlenmesini istiyor. Komitenin bu konuda pek istekli olduğu söylenemez. Hani, Oysa evet, mesela Ekvador gibi bir ülkede anayasaya geçirildi bu. Temel <gülüyor> tabiat alanının hakları ve şimdi de işte birçok Latin Amerika ülkesi, işte Alba diye adlandırılan <gülüyor> Latin Amerika ülkelerinde de bunun bir çeşit insan hakları belgesi, 1948 insan hakları evrensel bildirgesi gibi bir tabiat ananın hakları bildirgesinin de yapılması şartı var. Ama Avrupa Birliği biraz, Avrupa Konseyi de maalesef biraz geride gibi gözüküyor bu konularda. Evet, yani insan hakları sözleşmesinin bu konuda zaten ilgili hükümlere sahip olduğunu, İnsan Hakları Mahkemesi'nde aldığı kararlarla çevre hakkının uygulanmasına çok tutucu davramışlar. bulunduğunu, böyle bir hakkın temellendirilmesinin güç olacağını, ayrıca İnsan Hakları Mahkemesinin önündeki dava yükünü de artıracağını söyleyerek reddediyor bu konudaki öneriyi. Fakat anladığımız kadarıyla parlamenterler asamlısı ısrarcı bu konuda daha şeyde 2010 son oturumunda yine tekrar etmiş durumda şeyi bu konudaki isteğini. Belki Latin Amerika ile bağlayarak bu noktayı bitirmek ilginç olabilir. İşte bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun aralık ayında son oturumunda Bolivya'nın girişimiyle bir karar daha aldı genel kurul. O da önemli tam da sizin değindiğiniz noktayla bağlantılı olduğu için. Eee um, doğayla uyum um, başlığında bir karar bu Genel Kurulu'nun almış olduğu ve um, bu konunun gelecek dönem yani gelecek yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündeminde olması um, üzere alması için olması için almış olan bir karar. Fakat şeye baktığımızda, içeriğine baktığımızda Bolivya'nın um, Tabiatının hakları gibi bir deklarasyon yani bu tam başlığı böyle ifade edilmiyor, Duayla uyum e, deklarasyonu e, başlığını alacak belki de eğer görüşülürse ve kabul edilirse önümüzdeki yıl e, Birleşmiş Ştate General Kurulunda. Evet, o, o önemli Avrupa hükümeti bu konuda biraz gecikmiş gibi gözüküyor. Evet hani Bolivya önemli bir şey öncülük yapıyor görünüyor bu konuda, tabiatının hakları konusunda, doğanın hakları konusunda. Bu kararda da izlemekte yarar var bu süreçte evet. hani Bolivya'nın e, girişimiyle alınmış olan bir karar önemli bir, bir adlandırma bence doğayla uyum şeklinde konulmuş olması bunun başlığı da. Evet peki çok teşekkür ederiz görüşmek üzere. Yayınlar hoşça kalın. <gülüyor> Semra Cerit Mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik.